Yani insanın ölümüne yol açan kısmı alıyor veya yerin altında şu kadar metre derinlikteki madenlerde çalıştırıyor. Alman oraya gitmiyor ama bizimkiler gariban, o parası yok, işte orada çalışacak, para kazanacak ve memleketine götürecek, çoluk çörecek. kaç kişiye bakacak, tamam. Böyle maden işçisi lazım. Efendim, bir birtakım zor işlerin yapılması için bazı güçlü kuvvetli insanlara ihtiyaç var. Onları o seviyede tutmak istiyorlar. Bir sömürge eğitimi felsefeleri var. Yani sömürdükleri ülkelerde o insanlar belli seviyede olsun. Hatta Avrupa'da çifte eğitim standardı var. Fransa için bir Fransızca söz söylemişlerdi, orta şark için veya şark için kafidir diye bir söz. Yani eğer gelen doktora yapan kişi orta şartlıysa tamam bu kadar doktora yaptıralım. Böyle çok iyi yetişmeden doktor olsun, gitsin. Ama bir Fransız'a o kadar bil, az bilgiyle, az başarıyla o unvanı vermezler. Çünkü kendi elemanlarının iyi yetişmesini isterler. Ata sözü olmuş onlar için yani. Orta şart için yeterli. Ben Fransızcam olmadığı için söyleyemiyorum bu sözü. Evet, tabi. E, tabii Müslümanların dinlerinden çıkmasını isteyen ve onların kendi dinlerini kabul etmesini isteyen organizasyonlar da var. Efendim bunun için çalışmalar yapılıyor. Efendim biliyorsunuz Filipinlerde, Endonezya'da, da, efendim yani Arnavutlukta Arnavutluğun eskiden yüzde yüzde yüzde 99'u Müslümandı, şimdi yüzde %75 75'e inmiş Müslüman sayısı. Gitikçe de azalıyor. Çünkü aç adam, ben sana maaş vereceğim ama boyununa haç tak, kiliseye kaydol, öyle vereyim diye. Yani bu yollarla Hristiyan'ın atıştırma çalışmaları var. Müslümanlarla uğraşan ve uğraştığında resmi böyle gözle görülür olaylarla tespit ettiğimiz merkezler var, teşkilatlar var. Ve... Doğu Batı bloğu yerine şimdi şöyle bir İslam ülkelerinin üstünden bir çizgi yukarıda Rusya var, Avrupa var, Amerika var, efendim Müslüman olmayan ülkeler var. Onun altında efendim işte şeyden Fas'tan Endonezya'ya kadar İslam ülkeleri sıralanıyor. Onun için şimdiki mücadele ekseni efendim kuzeyle güney arasındadır. Yani karşımızda Müslümanlar vardır diyorlar, efendim devlet adamları, başbakanlar, bakanlar, yöneticiler. Ortadoğu'da Doğu'da efendim, petrolleri elde etmek için yapılan çalışmalar var. Zaten e, İsrail'i yerleştirdiler ve o, onun şeyini alanını genişletme çalışmaları var. Efendim, hudutların içine bizim topraklarımız da giriyor ve GAP arazisi e, giriyor, Adana vesaire giriyor. İşte bütün bunların karşısında tabi Müslümanların e, bu oyunları anlayan insanlar, kaliteli insanlar olması lazım. Ee, kuvvetli bir imana sahip olmaları lazım. Dinlerine sahip çıkmaları lazım. Yani bugün ben İslam dinine hizmet ediyorum. İslam dininin sahibiyim. Dünyanın neresinde olursa olsun onu koruyacağım diyen bir devlet yok. Doğrudan doğruya. Osmanlı gibi İslam'ı korumayı Efendim, kendisine amaç edilmiş ve bunu ilan eden bir devlet mevcut değil. Osmanlı'yı yıktılar, yerine bir şey ikama olmadı. Müslüman ülkeler var. Müslüman ülkelerin İslam'a yüzde nispeti 50, 60, 40, 30 efendim, e, faydalı olan idarecileri var. Ama hiçbirisi de doğrudan doğruya İslam'a yüzde yüz hizmetçi olamıyorlar. Müslümanların tabii başka devletlerin birbirleriyle birlikler kurmaları gibi, Avrupa topluluğu, Kuzey Amerika, efendim, ekonomik topluluğu gibi, Pasifik topluluğu gibi, efendim, bir takım topluluklar kurması lazım, kardeş olmaları lazım, birbirleriyle kenetlenmeleri lazım çünkü sırf dinlerinden ve imanlarından ve tarihlerinden dolayı hiç işlemedikleri, efendim, bir takım e, suç diyelim, efendim, bir takım şeylerden dolayı suçlanıp, efendim, e, cezalandırılmak isteniyor. O halde birlik ve beraberlik içinde olmaları lazım. Kenetlenmeleri, birbirlerine yardım etmeleri lazım. Kendi içlerine sokulan fitne ve fesatlar var, ihtilaller var, karışıklıklar var. Bugün İslam ülkelerinin hepsinde aşağı yukarı buna benzer oyunlar cereyan ediyor ve karışıklıklar, fitne ve fesatlar mevcut. Ayrıca asırların geçmesiyle, İslami eğitimin zayıflamasıyla ve tabi yine bir takım entrikalarla Müslümanlar dinlerinden uzaklaşmış, hurafeler, bidatlar yayılmış veyahut İslam ülkelerindeki frak-ı dâlle, yani sapık fırkalar, emperyalistler tarafından desteklenmiş ve güçlendirilmiştir. Emperyalist bir İslam ülkesine geldiği zaman orayı sosyolojik bakımdan tahlil eder ve şey olarak, efendim kendisinin fikrine en yatkın olan, kafa yapısı itibariyle kendisine en yakın olan İslam'ın Kesin olarak karşısında olan sapık fırkaları destekler. Dünyanın her yerinde öyledir. Mesela İran'a gittiği zaman Oranın ateşperestlerini, mecusilerini desteklemiştir, efendim. Onları güçlendirmeye çalışmıştır ve İranlılara sizin tarihiniz çok eskidir, siz asıl kökeniniz Sasanilerdir filan diyerek tarihlerinin şeyini. İslam'dan önceye kaydırmıştır. Hatta şah ben 2000. yılımı kutluyorum diye efendim bir törenler yapmıştır devrilmeden önce. Bizim Türkiye'de tabii sizin de kökeniniz eskidir. Hititliler, Etililerdir efendim bilmemdir diye. Efendim İslam'dan önceki devrelere efendim akıllar kaydırılmıştır. Uraltular öne çıkartılmıştır. Efendim. Süryaniler, efendim bilmem Yezidiler vesaireler üzerinde doktora tezleri yaptırtılıp onlar efendim kuvvetlendirilmiştir öne geçirilmiştir azınlık olan Ermeniler, efendim Yunanlılar Yahudiler desteklenmiş ekonomik yönden güçlendirilmiş kritik noktalara getirilmiştir. Mısırda öyledir. Mısır bir İslam devleti gibi görülür fakat işte Buttros Gali'nin şey zihin yapısını görüyorsunuz Mısırlı bir devlet adamı olarak Birleşmiş Milletler'in başına gönderilmiş bir şahıs. Yani Mısır'da da buna benzer durum vardır, Irak'ta da vardır, Suriye'de de vardır. Yani Suriye'ye bir İslam ülkesi demek çok zordur. Süryaniler ve Ermeniler hakimdir büyük ölçüde. Bütün İslam ülkelerinde buna benzer meseleler olduğu için bizim de e, e, Bunların karşısında aklımızı başımıza toplamamız gerekiyor Allah'ın hani mümin kulları olarak ee, ayrıca bütün dünyaya Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimizin misyonunu götürmemiz gerekiyor aşkla, şefkile, sabır ve sevgi yoluyla İslam'ı tebliğ etmemiz lazım çünkü İslam tebliğ edildiği zaman kazanılacak insanlar var bir e, milleti toptan efendim, bir kalemde karalayıp çıkartmak doğru değil Amerika İslam düşmanı hayır. Böyle bir şey yok. Yani Amerikanın içine gireceksin, çalışacaksın, belki pek çok kimse Müslüman olacak. Ve oluyor zaten Amerika'da, sanıyorum şu anda 7 milyon kadar olmuş Müslüman sayısı. Bunların hepsi zenci değil yani doğrudan doğruya, yani siyahi değil, efendim e, Amerikalılardan da Müslüman olan var. Fransa'da e, 4 milyon kadar Müslüman var, bir kısmı Kuzey Afrika'dan gelmiş filan, ama Fransızlardan da Müslüman olan var. Ben Strasburg'a gittiğim zaman dediler ki burada Fransız bir kar koca doktor var, Fransız kökenli, kendileri Fransız, sizinle tanıştırmayı isterdik. E niye tanıştırmıyorsunuz? Şu anda dediler Afganistan'da, cihat ediyorlar dediler yani doktorlar yıllık izinlerini alır almaz Strasbourg'tan karı koca Afganistan'a gidiyorlarmış. bize bilmiyorum bilmiyor Doktor kardeşlerimizden böyle yapan kaç kişi oldu yani Türkiye'de? Ama onlar öyle yapıyorlarmış ve ilaç dağıtan hayır müesseselerine gidip diyorlarmış ki sizin yönetmeliğinizde efendim işte bedava ilaç böyle mazlum insanlara bedava ilaç yardımı e, kaydı var biz Afganistan'a gidiyoruz verin bakalım ilaçlar diyorlarmış. İlaçları toplayıp yüklenip Afganistan'a götürüp orada hastanelerde çalışıp yaralılara bakıp ilaçları şey yapıp geliyorlarmış. Fransız yani kökeni aslı nesli yüzde yüz Fransız. Ben şeyden hatırlıyorum Ankara'da bizim ev sohbetinde ihvanımızla yaptığımız bir sohbette böyle boylu poslu um, şeyli üniformalı bir Amerikan askeri geldi. Yani rütbesini bilemiyorum ondan giyimlerinden ama Amerikan askeri. Selamünaleyküm dedi. Aleykümselam dedik. Efendim, dedik bildiğimiz kadar. Efendim, welcome dedik. Sorduk. E, Müslüman Anan Müslüman mı? Baban Müslüman mı? Deden Müslüman mı? Ninen Müslüman mı? Sorguyu böyle genişletince dedi ki, güldü. yok dedi. Benim soyumdan benim Müslüman olmama yol açacak bir bağlantı yok. Kökenim hep Hristiyan. E peki nasıl Müslüman oldun? Kur'an-ı Kerim'i okudum Müslüman oldum dedi. Kur'an-ı Kerim'in hak din olduğu, Allah kelamı olduğuna kanı oldu, Müslüman oldum dedi. Yani bizim Resulullah Efendimizin tebliğ metodunu devam ettirmemiz lazım. Nasıl Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hali hayatında Bizans İmparatoru Heraklius'e mektup ve elçi göndermişse, Sasani İmparatoruna elçi göndermişse, Mısır hükümdar Mukavkis'e name yazmışsa, Bahreyn emirine mektup göndermişse, Habeş İmparatoru Müslüman olmuşsa necaşi ve vefat ettiği zaman Efendimiz gıyabında gıyab namazı kılmışsa, yani Resulullah Efendimiz hali hayatındaki bütün efendim dünyaya elinin e, eriştiği her yere efendim, e, elçi gönderip mektup gönderip onları İslam'a davet etmişse biz de dünyanın her yerini İslam'la tanıştırmak zorundayız. İslam için hizmet etmek zorundayız. Efendim bu bizim vazifemiz. Tabii bunu sabır ve sevgi diye kelimelerini bilerek kullandım. Aşk ve şefk sözlerini bilerek kullandım. E, şey de Kur'an-ı Kerim'de üdû ile sevile Rabbike bil hikmeti vermemizâtül hasene denilir. Yani hakimane bir üslupla, hikmetle, akıllı, mantıklı, doğru efendim sözler söyleyerek, şöyle yerli yerinde konuşarak ve güzel güzel öğütler vererek İslam'ın tanıtma vazifesi vardır. Bunu yapmamız lazım. Ee, ve Müslümanların ümmeti Muhammed'in genel saadet ve selameti için, selah ve felahı için her birinin üzerine düşen görevi yapması, canla başla çalışması lazımdır. Bütün bunlar da ancak sünnet-i nebeviye, nebeviyeye sımsıkı sarılmakla olacak şeylerdir. Yani sünnet-i sarılmayan bir insanın İslam'a faydalı olması mümkün değildir. Burası işte Mevdudi Merhum'un şeyinin, cemaatinin bir yeridir. O da öyle söylüyor. Yani Müslümanlar iyi yetişmemiş Müslümanlardan kâfirler kadar zarar görmüştür. Yani kâfirlerden gördüğü zarar kadar, belki daha fazla zarar görmüştür. İyi yetişmemiş Müslüman çok zararlı oluyor. Yarım doktor, candan ettiği gibi efendim e, e, zararlı oluyor. Onun için Müslümanların İslam'ı sünnet-i seniyye kaynağından, ana kaynağından öğrenerek İslam için çalışmaları lazımdır. Son bir misalle, kapatmak istiyorum konuşmamı, vakit de dakikası dakikasına geldi. Bizim İstanbul'da bir Ermeni Barsam usta vardı, Ermeni kökenli efendim ama Müslüman olmuştu, Zahid ismini almıştı, Zahid Barsam. Ona her gün papaz gelirmiş kendisi söylüyor, benim dükkanıma her gün geliyorlar, ne diye değiştirdin dinini, gel bizim eski dinimize diye bana nasihat ediyorlar. Ve bana kötü örnekler veriyorlar, bak falanca hacı, bak filanca tüccar, filanca Müslüman şöyle yaptı, böyle yaptı diye kötü misaller veriyorlar. Ben onlara diyorum ki, siz şehrin içindeki kanallardaki suları gösterip, bu sular pis diyorsunuz. Siz o suların çıktığı dağdaki menbaana gelirseniz, asıl menbaana gelirseniz o suyun ne kadar temiz olduğunu göreceksiniz diyorum, diyordu. İşte o asıl menba, hadis-i şeriftir. allah Teala Hazretleri bizi sünnet-i seniyyeye aşina eylesin, Peygamber Efendimiz'in yolundan ayırmasın. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu Aleyküm ve rahmetullah ve Berkat. Teşekkür ederiz. Keşke zamanımız daha uzun olsaydık, da çok uzun olsaydık. Ancak bir günlük semin olduğu için herhalde e, zamanlama iyi yapmak lazım. Hocamızın anlattığı şeylerde gerçekten çok manabe noktalar var. Ben bir tanesini sadece zamanımız kısa olduğu için anlatayım size. Hadis kültürü ve sünnet hocamın ifadesine göre Müslümanlar arasında kültürel bir birlik olur. Yani Müslümanlar, farklı kavimlerden gelmelerine rağmen hadis ve resulünet ikraatına birleşerek ümmetine ilgilenen geçirmişti. E, binlerce yıldır da bu devam edeyim. Ancak e, maalesef Osmanlı İmkara yıkılmasından sonra bu birlik bir anlamda bozulmuş ve şimdi 20'den fazla belki ulus devleti için bir devlet selva ve yine maalesef Müslümanlar e, her zamankinden belki daha çok Dirliğe, müthiş ve kitabı yine sünnet etrafında, hadis etrafında birleşmekte olur. Hocam birkaç tane soru geldi, ben bunlardan bir tanesini size şöyle vereyim sünnetimden. Evet, klasik bir konu, kardeşimizin sorduğu. Resul olan söz ve fiillerin hepsini sünnet olarak algılayamayız diyenler var bazı fiiller o dönemin adet ve gelenekleridir mesela elle yemek yemek cübbe giymek sarık sarmak Arap toplumunda olan ve kitaplarında mevcut olan bütün ve söz, söz söz ve fiillerini sünnet olarak algılayabilir miyiz evet Peygamber sallallahu aleyhi ve sselam efendimizin yaptığı işlerin gruplandırması vardır. Efendim, Sünnetin biliyorsunuz Sünnetin müekkede ve Sünnetin gayrimekâde diye ibadetler konusunda bile bir tasnifi vardır. Sünen-i hüda vardır, Sünen-i vardır. Ayrıca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, efendimizin yaptığı şeylerin bir kısmı o devrin burada belirtildiği gibi şartlarına, bölgesine, iklimine efendim ait özelliklerdir. Onların tabi e, gelişmiş şekillerine uymak. Müslüman için gereklidir. Bu yapılan işlerin hikmetlerini ve ana kaynaklarını, sebeplerini düşünmekle kolaylıkla bulunabilir. Mesela Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Efendimiz buyuruyor ki: "Allimu evladekümü sibahate ve rimayate." Erkek çocuklarınıza yüzmeyi ve ok atmayı öğretiniz. Bugün şimdi ok atma devri geçmiştir. Yani ok atma ancak efendim çeşitli spor dallarından bir spor olarak kalmıştır. Bir eğlence olarak kalmıştır ama tabi buradan anlaşılan nedir? Çocuğun hayata hazırlanmasıdır. Arabistan böyle yüzmenin çok geçerli olduğu bir yer bile değilken Efendimiz böyle buyurmuştur. Atma gelişmiştir. Ok atmak efendim tabanca atmak noktasına gelmiştir. Tabanca atmak daha ileri şeye gelmiştir. Füzelere kadar gelmiştir. Binaenelere yani atmak meselesi deyince bugün Müslümanların herhalde bir kıtalar arası balistik füze atmayı e, tabii dahi düşünmesi lazım gelir mesele, e, e, çağa göre efendim geliştirilmelidir. Altı Hadis kitabındaki her hadis sahih midir? Hayır. Altı Hadis kitabının içindeki hadis-i şeriflerin sıhhat derecesi hakkındaki hükümler her hadisin sonunda alimlerce bildirilmiştir. Efendim, kimisi sahih der, kimisi hasen der, kimisi hakkında efendim daha başka ifadeler bulunabilir. Efendim, ama Genellikle bu altı hadis kitabı son derece kıymetli alimler tarafından yazılmış ve çok efendim güvenilir hadisi şerifleri toplayan efendim eserlerdir. Tabi hadisi şeriflerin zayıf olması bile hadis olmaması demek değildir. Hadis olmamasının sebepleri vardır. Zayıf hadis olabilir ama yine de hadis olabilir. Onları alimleri erbabı bilirler. Fakat bu altı kitap gerçekten e, hadis koleksiyonları içinde önde gelen çok kıymetli altı eserdir. E, Batı müsteşrikleri tarafından ortaya atılan ve Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi hocalarından bazılarınca da savunulan sünnetin tarihselliği dolayısıyla günümüz için delil olamayacağı gibi görüşleri e, ne dersiniz ileri sürülüyor. Tabii batılılar bir şey ortaya atmışsa zaten ona işaret ettim sizi de hem hani dedim aşı yapmak için bunları söylüyorum dedim batılılar her zaman ilim alamın alanında bile bilimsel değillerdir ben bir üniversite hocası olarak misalleri de vererek bunu size söyleyebilirim batılılar ilmi dahi kullanırlar İlim dahi onlar için bir amaç için e, yani sırf bilimsel olsun diye çalışmazlar bir amaç için kullanılır o amacı da elde etmeye efendim e, e, sonunda ulaşırlar onların o e, bu rivayetlerin niçin uydurduklarını söyledim yani sünne seniyenin bir çelik duvar olması dolayısıyla ümmeti muhammed'i kıpırdatamadıkları için yıkamadıkları için böyle çalışma yapıyorlar bazı fakültelerde bazı hocaların da efendim onların fikirlerine katılması o da efendim çok görülen bir şeydir. Çünkü e, İslam ülkelerinde batılıların sözcüğünü sözlüğünü sözcüllüğünü bilerek veya bilmeyerek, maaşlı veya maaşsız, efendim gizli veya aşikar söyldiren insanlar vardır, kadrolu insanlar vardır. Mısır'da efendim mesela çıkmış bir şahıs olmadık sözler söylemiştir. Kökenini incelerseniz filanca gizli cemiyettendir. Efendim filanca yere mensuptur ve art niyeti vardır. Mesela Leone Kaytani'nin efendim Annele Del İslam'ı İslam tarihi isimli eseri Asim Asım Köksal hoca uzun boylu emek sarf etti, ömrünü sarf etti. Onun yanlışlarını, şeylerini çıkarma. Ben hatırlıyorum eee Ignaz Goldseher'in hani Muhammed Anişe Şütü diyen isimli eserinde arkadaşlar tercüme ediyorlar da şöyle birkaç sayfasına baktım. Yani Arapçadan yaptığı tercümelerdi filan. O kadar çok yanlışlar var ki. Yani adam Yahudi. Yani İslam'ı incelemesi bir maksada dayanıyor. Münihli bir e, Türkolog vardı. Türkoloji yani ben mesela Türkoloji de kendim e, doktora tezi aldığım zaman ne yaptım? 15. yüzyılda bir hadis kitabı yazmış olan bir alimi inceledim. İznik Medresesi'nde hadis müderrisliği yapmış olan bir alimi inceledim. Ama o o profesör Hans Johann Kissling efendim şeyde Münih'te 16. yüzyılda Osmanlılarda Afyon İttilası diye bir konu almış. Yani herkes herkes kendisine uygun bir konu alıyor. Bizim rahmetli şey vardı. Mehmet, Mehmet Çavuşoğlu vardı profesör Mehmet Çavuşoğlu da Allah rahmet eylesin. E, bazı şeylerinden çok şey yapıyorum yani rahmetle anıyorum. E, aynı yurtta beraber kalmıştık. E, işte aramızdan böyle ayrıldı işe yapacağı sırada. Eee zatinin küfürleri üzerine bir şey yapmış. Yani e, hani e, herkes kendi üslubuna göre bir şey seçiyor. Efendim bir tarafı tutuyor. Ama şunu net olarak söyleyebilirim hatta ispat edebilirim. Görevi insanlar vardır yani İslam ülkelerinin, üniversitelerinde görevli insanlar vardır, kadrolu insanlar vardır, bir yerlerden emir alan, maaş alan ve amacı sünneti yıpratmak olan, tasavvufu efendim, kötülemek olan e, ve el birliğiyle, organizasyon olarak çalışan, İmam-ı Azam'a hücum etmek olan görevi, efendim, böyle yani bir e, e, safi Müslümanın sevdiği, bağlandığı ne varsa hepsine var gücüyle hücum eden görevli insanlar vardır. Yani e, her unvanlı kişi o mesleğin erbabı olmuyor ve her zaman Türkiye'de veya şeyde, batıda gerçeği söylemiyor. Evet. Başka soru varsa cevaplandırayım. Ona, o, o hususta kız olunuz yani. Bir e, insanın söylediği sözleri dikkatle süzgeçten geçirin, delil arayın. Efendim ben şimdi mesela sizinle konuşurken siz hepiniz Müslümansınız, işte e, Müslüman olduğunuzu düşünerek şey yapmadım, Ama ayetlerden, hadis-i şeriflerden misaller vererek, efendim, e, bu, bu ayetleri nasıl yalay yutacaklar, nasıl hiçe sayacaklar, efendim, e, şeyden kaldıracaklar, yani o kanaatte olan insanlar. Sünnet tarihseldir, efendim, günümüz için delil olamayacak. Peki İslam'ın delili ne kalıyor o zaman? Yani ben e, Allah'ın dini olan, İnnet dinde, in de Allah İslam. Allah indinde geçerli din olan. Efendim, benim yaptıkları gayrı İslam'ın dinen falan yok be de minhu İslamdan gayri din edilen edinene Allah kabul etmeyecek. Allah indinde geçerli olan yegane din İslamdır diyor. Peki ben İslam nereden öğreneceğim söyler mi bu beyler? Yani İslam'ı öğrenmek istiyorum, ilim adamıyım. Çantamda şeyim var, merceğim var. Efendim böyle cetvelim var, ölçmek, biçmek için her türlü efendim incelemek için şeyim var. Yani. Polisofiyesi gibi çalışmaya hazırım, bütün izleri incelemeye, parmak izleri dahil incelemeye hazırım. İslam'ı öğrenmek istiyorum. Söyler misiniz bana İslam'ı öğrenmek için ben ne yapacağım, nereden başlayayım yani? Elimde ilk önce Kur'an-ı Kerim var. Allah'ın kelamı hiçbir şeyi değişmemiş. Ta Hz. Ali zamanında yazılmış, imzalı Kur'an-ı Kerim elimde mevcut. Binaenaleyh Kur'an-ı Kerim elimde bir delil. Ondan sonra Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimiz zamanında tespit edilmiş Efendimizin sözleri, hareketleri var. E ben bunları delil olarak almaz olur muyum? Yani polis hafiyesi bir saç kılını efendim delil olarak alıyor, değerlendiriyor. Bu sarışın saç efendim falancanın saçı diyor. Kanın efendim tahlilini yapıyor. Argo bir eraj pozitif kan işte bu da ondandır diyor. Bilmem böyle şey çıkartıyor da ben peygamber efendimizden sahih ravilerle rivayet edilmiş olan bir efendim vesikayı niye dinimin delili olarak almayacağım? Yani bunun bilimsellikle yani İlmi düşünen bir insanın bu sözü söylemesi mümkün değildir muhterem kardeşim. Yani insanın biraz eğri de otursa doğru konuşması lazım. Dinimizin kaynağını nereden öğreneceğiz? 1400 yıl önce İslam gelmiş, Peygamber Efendimiz yaşamış. Peygamber Efendimiz hakkındaki rivayetleri nazar dikkate almazsak Peygamber Efendimizi nereden tanıyacağız? Sonra ne akla nazar dikkate almıyoruz. Yani Yunanlıların Aristoteles'i hakkında ne malzeme vardır elimizde? Strabon'un efendim eserinin yani sıhhatli olduğunu kim söyleyebilir? Yunanlı herhangi bir şeyi alın, Latin yazarlarından falancayı alın, yani Fransızların herhangi bir şahsını alın. Yani onun şeyinin sözlerinin kitabının sıhhatli olduğunu bize ne batlamıyorsun efendim falancı eseri? Yani onun doğruluğunu bize ne ispat eder? Yani onların hepsinden çok daha kuvvetle tespit edilmiştir. Onu ancak inatçı bir insan yani böyle ayağını yere vurup vurup da illa kabul etmek istemiyorum diyen bir insan reddedebilir. Yoksa elimizde son derece bol bol malzeme var, çok geniş malzeme var. Yani bir tarihçi düşünün, hadis âlimini değil, bir İslam tarihçisini düşünün, İslam tarihini yazacaksınız. Arabistan'ın tarihini yazacaksınız, ne yapıyorsunuz? Gidiyorsunuz. Kitabeleri okuyor, okumaya çalışıyorsunuz, kalıntıları geziyorsunuz, fotoğraf çekiyorsunuz, arkeolojik kazı yapıyorsunuz. Yani arkeolojik ilmi, arkeoloji ilmi, bizim bu hadis ilminin yanında solda sıfır kalır. Arkeoloji ilminin bulguları ne kadardır yani nedir? Devirleri yazıyorlar, Urartu devri diyorlar, bilmem, Assurlular, Sümerliler, şunlar bunlar diyorlar. Yani malzeme ne kadar çıktı ve biz, biz onlara inanıyoruz da. Asur Devleti diyoruz, Mısırlıların diyoruz, Firavunları diyoruz, 22. Sülale diyoruz, bilmem ne diyoruz. Yani dünya tarihini mukayeseli olarak incelerseniz, bu kadar kuvvetli deliller hiçbir kültürde mevcut değildir muhtemem kardeşler. Yani bu adamlar doğru söylemiyorlar, kimse kim yani. Söyleyenin ismini de bilmiyorum buraya yazmamış, kim olursa olsun yanlış söylüyor. Evet, teşekkür ederim, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Semiaim bi rili celal vechihi ve li azizil sultani. Salatü vesselam ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ve Perşembe günü akşamı başlatmış olduğumuz Müslüman kardeşlik haftasını İslami kardeşlik haftasını üç gündür yaşıyoruz mutlu bir şekilde.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 Dua ediyoruz işten. Allah razı olsun. Allah ecirlerini çok eylesin. Ve temenni ediyoruz bu çalışmalar devam etsin. Bu çalışmaların faydasını biz dünyanın öbür ülkelerinde gördük. Ee, sanıyorum 14-15.si böyle kardeşlik eğitim kamplarının efendim 13-14.sü .'si Avustralya'da olmuştu, ben bir kısmına onların katıldım ve onlar da oradaki konuşmalarımızı da şeyden, teyplerden yazıya geçirip kitap halinde arkadaşlarımız neşrettiler. İsveç'te kardeşlerimiz güzel toplantılar yapıyorlar, sanıyorum onun da sayısı üçüncü, üçüncü oldu bu sene, gayet güzel yerlerde aile halinde yani hanımlar, çocuklar ve beyler. Burada bilmiyorum e, hanımlar ne yapıyorlar. Arka tarafa da pek bakmadım e, toplantılarda. Ama bizim bu çeşit toplantılarda planlamamız Türkiye'de, belki Türkiye'nin şartları daha geniş olduğu için, hem beyler için hem de hanımlara özel konuşmalar ve toplantılar tertiplemektir. Yani bazı salonlarda hanımlar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 e, pedagoglar tarafından eğitilirler. Sonunda da beni sergilerine çağırırlar. O küçük elleriyle kita efendim, çiçekler ikram ederler bana. Sergilerinin kurdenirlerini keseriz, açarız ve yaptıkları el işlerini, eserlerini hayranlıkla seyrederiz. Tabii e, burada bilmiyorum hanımlarla ilgili çalışmalar inşallah bundan sonraki toplantılarda olur. E, çocuklarla ilgili böyle eğitim çalışmalarının olması lazım. Zamanın iyi değerlenmesi bakımından. Bunları da temenni ederdik. Ben e, burada bugün böyle Closing Speech for Seminar e, sözünü biraz yadırgadım. Çünkü kağıdın arka da yarınki e, programları da görüyorum. Yani neyi kapatıyoruz, neyi açıyoruz. E, elhamdülillah daha devam ediyor. Bugünün e, seminerini kapatmak e, Her günün akşamında böyle bir kapanış konuşması da biraz <gülüyor> israf olur. Yani şeyin sonunda olması lazım bu işin. Çok memnunuz ve ben şahsen yani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 burada da yüzde ortalama olarak yüzde yetmiş beş anladım konuşmaları. Bazı konuşmacıların yüzde doksan beşini anlıyorum. Bazıları yüzde altmışa düşüyor. Ortalama herhalde yüzde yetmiş beşiler ama sonuçta güzel konuşmalar istifadeli konuşmalar oldu. Temenni ederim ki bunların notlarını aldınız. Mesajları yakaladınız. Şöyle efendim kısaca bugünün şeylerini özetlemek gerekirse ben sabahki konuşmamda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yolunu takip etmeniz konusunda e, size e, selahiyetle, iyi bildiğim bir konuda, yani açıklarını, kapalı taraflarını iyi bildiğim bir konuda size e, o yolu göstermeye çalıştım. Yol, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünneti yoludur. Ona sımsıkı e, sarılmamız lazım. Bunu söylemekten e, son derece büyük rahatlık duyuyorum ve bunun çok doğru bir e, nasihat olduğunu kabul ediyorum. Sayın Konuşmacı, Gulam Nebi Sarkıp Beyefendi'nin de ismi dahi hoşuma gidiyor. Gulam Nebi sanıyorum. Yani manası eee san o o servant o Nebi yani peygamberin kulu kölesi demek. İsim çok güzel. Hepimiz bir bakıma Gulam Nebi'yiz yani Gulam Nebi'yiz. Peygamber Efendimize canımız feda. Efendim tabii o yolda devam etmemiz lazım. Sonra Şeyh Ra Raşid Elganlüşi tabii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 Demişler ki, Ya Rasulallah memel guraba Yani gariplerden kastınız nedir, neyi kastediyorsunuz? Tarifi enteresan, اَلَّذ۪ينَ يُسْلَيَهُنَ مَا اَفْسَدَنَّاسِ Öbür, akılsız, beyinsiz, kaprisli, kötü, imansız, izansız, irfansız insanların mahvettiği, tahrip ettiği, bozduğu şeyleri düzeltmeye çalışan. Onların ortaya koyduğu fesadı yok etmeye çalışan, cemiyetleri isham etmeye çalışan insanlar. Onlar Birçok yerde garibanlaşıyorlar, garip duruma düşüyorlar, doğru söyleyeni dokuz köyden kovuyorlar, insanın kendi öz vatanından çıkartıyorlar ve Allah'ın bir kaderi olarak böyle diğer gurvete düşüyor. Tabi onun müjdeli olduğu konuşması, e, İslami hareketleri güzel özetledi çağımızdaki muasır İslami hareketleri güzel özetledi. İslam'ın karşısındaki karşı güçlerin ihtiyarladığını çöktüğünü ve ama İslam'ın canlı olduğunu bir idareci olarak sosyal olayları takip eden bir insan olarak güzelce teşvik et, ifade etti. Bu bizim için bir teselli. Tabi bir ümit kaynağı. Zaten biz Müslümanlar hiçbir zaman ümitsizliğe düşmeyiz.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 kapitalist efendim komünist sistemlerini çok iyi bilen bir kimse olarak kendi öz ifadeleriyle çok nükteli ifadelerde efendim kapitalist dünyanın siz, özelliklerini sistem özelliklerini ve onun hakikaten zaaflarını ve onun İslam'dan korkup tirtir tir titrediğini anlatması o da bizim için yüzdü bir şey. Herkes İslam'dan korkuyor. Yani bütün hırsızlar polisen korktuğu gibi efendim canilerin efendim adaletten korktuğu gibi İslam'dan korkuyorlar. İslam gelecek, oyunları bitecek ve kendileri belki cezalandırılacak diye korkuyorlar. Efendim, ekonomik durumda öyle. Ekonomide büyük bir sömürü olduğu. Şu veya bu yaftalarla, şu veya bu yaldızlı sözlerin altında toplumların kandırılıp sömürüldüğü, efendim adil bir e, efendim ekonomik düzenin olmadığı. E, ama bunu kursa kursa Müslümanların kuracağı müjdelenmiş diye ben onun konuşmalarını e, algılıyorum. O da güzel. Tabii kapitalizmi tanıtmak bakımından da tezatlara dikkati çekiyor. Yani kapitalist e, rejim liberalist gibi görünüyor ama hiç de öyle değil. Tekelci falan diye böyle gayet güzel tezatlara vurgulayarak, efendim dikkatimizi çekerek çok güzel konuşma şey yaptı. Asaf Hüseyin Beyefendinin konuşmalarını işte daha az anladım çok özlü konuştu çünkü onu tam tahlil edeme edemeyebilirim bazı önemli noktaları belki yakalayamamış olabilirim ama ana hattı itibariyle anladığım kadarıyla Sünniler ile Şiiler arasındaki hemen çekişmenin manasızlığı, anlamsızlığı, yersizliği üzerinde duruyor. Yani biz efendim işbirliği yapalım. Ondan sonra kendimize sen Selva Habisin sen Şii'sin, sen efendim Şii mezheptensin, sen bu mezheptensin diye. Efendim kimlikleri sonra soralım. Hatta sormayalım. Efendim dün de bana sordular Vahabiler hakkında ne dersiniz filan diye ama orada biraz şeyler konuşmalar karıştı. Muhterem kardeşlerim yani biz bakın bugün Türkiye olarak şeye müracaat etmişiz. Gümrük Birliği'ne müracaat etmişiz. Türkiye'deki bir takım bizim kafamızda olmayan insanlar diyorlar ki biz Avrupa ile kardeşlik içinde olacağız onlarla beraber olacağız. Her türlü fedakarlıkla hiç pazarlık yapmadan ne isterse köle olarak dahi olsa onların yanında olacağız gibi bir şeyle onlarla olmayı kabul ediyorlar da biz niye şu veya bu kanaatte olan Müslüman kardeşlerimizle beraber olmayı efendim, düşünmeyelim. Yani e, bunu ben Türkiye'de bu konuşmadan çok önceleri söyledim ve e, bunun uygulaması sadedinde de e, seminerler, sempozyumlar düzenledim. Yani bu şeyin kalkması lazım ortadan. Komşumuzdur, yüzde 45'i Türktür İran'ın. efendim. E, bu e, Sünni şehit çekişmesi şu anda olan bir çekişme değildir. Tarihin içinde olmuş, bitmiş, cereyan etmiş bir olayı kavgasını, hıncını, heyecanını, düşmanlığını bugünle taşımaya lüzum yoktur diye her zaman söylüyorum ve daha da inşallah bunu kuvvetli olarak söylemeliyiz. Ve şey olmalı, başkalarının işine yarayan bu çeşit anlamsız çatışma ve çekişmeler her alanda, her çapta. Yani bana dün de söylediler, buradaki konuşmalarda da duyuyorum. Efendim, Pakistanlı kardeşlerimizin cami cami çatışmaları oluyormuş. Ayrıca cami içinde de o caminin yönetimini elde etmek için zaman zaman e, efendim, seçimlerde kavgaları oluyormuş. İngiliz polisi geliyormuş ayırmaya. Tabi bunların e, karşısında tedbir alması lazım Müslümanların. Bunları e, yok etme çalışması e, bunları engelleme çalışması yapmamız gerektiğini efendim e, vurgulamış oldu Hasaf Hüseyin Bey. Doktor Hasaf Hüseyin çok güzel bir konuşmaydı. Tebrik ediyoruz. Gerçi ben tebrik edemedim. Bana birileri bir şeyler söylerken kalabalıkta baktığım zaman gitmiş gördüm. Bulamadım yani. Ama yine görüşürüz. E, nihayet e, e, çok değerli e, bir konuşma yapmış olan Gulam Nebi Sakıp Bey doktor. İzler iyi. E, e, between Gulam and Nebi. Gulam Nebi. Yes. This e, e, e, e, e, question. Gulam Nebi ben kendisini çok takdir ettim her, her ne kadar ben şeyci değilsem de yani onun mesleğinden değilsem de çok değerli bir kişiliği var ve not aldım İnşallah fırsat bulursam kitaplarını temin edeceğim ve okumak istiyorum yazdığı kitapları çok güzel bir konuya te temas etti efendim şeyde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 yakınmalarda bulundu. Yani çocuklarımıza okutacağımız Müslümanlar tarafından yazılmış, Müslüman ruhla yazılmış kitaplara dünyanın her yerindeki Müslümanlar me muhtaçtır. Türkiye'de bile biliyorsunuz bizim iktidara efendim ortak olduğumuz zamanlarda arkadaşlarımızın e sözleri vardı. O bizim camiamızın İskenderpaşa camiasının sözüydü. Okul kitaplarının İslamileştirmesi. Bu şeyin, efendim, bilginin İslamileştirmesi hareketi olarak merhum İsmail Farukî e, profesör tarafından, e, yani o da bir sosyolog, çok kıymetli bir şehit edildi, Allah rahmet eylesin, ortaya koymuştu. Bakın bir gayrimüslim bir yerde hocalık yapıyorsa, bir gayrimüslim bir kitap yazmışsa mutlaka içinde dinamit vardır, patlayıcı madde vardır. Mutlaka içinde zehir vardır, mutlaka bir tehlikeli taraf vardır. Sabahki konuşmamda da söyledim, yani Arapçayı öğreteceğiz derken efendim orada hadis alimleriyle alay ederek İslami ilmi usullerle, beğenilmesi gereken usullerle alay ederek bir şeyler yapmaya çalışır. Avrupalının metodu budur. Yani Avrupalı perdenin arkasında, sessiz sedasız kuyu kazarak İslam'la mücadele ediyor, karşısına çıkamıyor. Allah bir midir, üç müdür? Hadi bakalım gelsin. Trinity ile Unity arasında bir münazara buna gelmiyor, gelemiyor, gelemez. Çünkü haksız. Çünkü Hristiyanlık bakımından bile haksız. Peygamberlik müessesesinde gelip mücadele edemiyor. Kitap meselesinde yani benim Bible'ım sağlam bir kitaptır, bozulmamış bir kitaptır diyemiyor. Kur'an-ı Kerim'in sağlamlığı karşısına çıkacak gücü yok. Ama en direkt metotlarla, sezilmeyen metotlarla her gün... Hem Avrupa'da hem Türkiye'de, mesela ben Almanya'da bulunduğum zaman 1975'lerde dört tane kanal vardı, televizyon kanalı. Hangi kanalı açsam her gün Türkler ve Müslümanlar aleyhine mutlaka konular bulunurdu. Yani onlar halklarını böyle sübjektif metotlarla gizli gizli eğiterek İslam'ın ve efendim bizim karşımıza hasım olarak yetiştiriyorlar. Tabii bizim bunların karşısında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 efendim Batı'nın ajanlığını yapıyor. Kültür ajanlığını yapıyor. Kültür emperyalizminin ordusunda efendim Batı'nın bir neferi olarak çalışıyor. Tabii bunları eee zikrettiği çok önemli konular ve küçük de olsa eğitim müesseseleri kurmak gerektiğini vurguladı.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 Eğer bunu yapmazlarsa şeytan onları e, esir eder. Hakimiyetine alır. İsterinize aleyhimiz şeytan. Şeytan onlara hakim olu buyuruyor. Yani beş Müslüman bir araya geldi mi camisini kuracak. Camiyi kurmak şeye götürüyor. Camide eğitime götürüyor. Eğitim de tebliğe götürüyor. Yani camide İslami bilgiler öğretilmeye başlanıyor. Ondan sonra da efendim bilgilerin başkasına aktarılması ve İslam'ın yayılması meselesi oluyor. Onun için beş tane ayda bir yerdeyseniz azımsamayın. Şimdi bizim e, bizi misafir eden e, Yücel Kardeşimizin limite yaklaşmış evi, dört tane Müslüman varmış orada. Bir tane daha oldu mu orada cami açmak zorunda o bölgede efendim, ve orada e, cemaatle namaz kılmak zorundalar. Siz bunu hiç unutmayın, hadis şeriftir, Beş tane ev bir aradaysanız orada merkeziniz olacak. İbadeti müşterek yapacaksınız. Bir tabii efendim eğitim müessesenizi kuracaksınız. Her şeyin temeli eğitimdir. Eğitim bir şakinin oğlunu alim yapar. Yanlış eğitim de bir alimin oğlunu şakı yapar. Anarşist olarak öldürülen bazı insanları biliyorum ben. Babaları beş vakit camiye, hatta efendim, bizim gittiğimiz camilere gelen insanlardan olduğunu biliyor. Yanlış eğitim almıştır, yanlış yola yönlenmiştir. Ama yine biliyorsunuz, Türkiye'de Adnan Hoca falan diye geçti, uzun zaman şey oldu, böyle gündemde kaldı. Adnan Hoca, bir takım e, yüksek ailelerin, sosyetik ailelerin, zengin ailelerin çocuklarını, anasının babasının rağmına, şikayetine rağmen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 Müslümanım diye. Babası şeymiş, e, e, musiki aletleri imal eden bir kimseymiş, evden kovmuş. Sonra biz onları konuştuk, şey yaptık, e, o anne baba hacca gittiler sonra. Yani bizim e, çalışmamız, konuşmamız ve onlara verdiğimiz efendim, nasihatlerin faydası oldu Allah'ın izniyle. Yani iyi bir eğitim, öyle bir anne babanın çocuğunu Müslüman yetiştirebiliyor, kötü bir eğitim, kötü bir anne babanın çocuğunu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 gerekirdi. Ben birçok teşebbüsleri hatırlıyorum. Başlamıştır, devam etmemiştir. Kurulmuş müesseseleri hatırlıyorum, kapanmıştır. Onların desteklenmesi gerekirdi. Çok çok güzel, kaliteli konuşmalardan çok çok faydalı sonuçlar çıkabilecek. Efendim, verimli, dolgun ve güzel bir gün geçirdik. Efendim, e, tabii yarın da program devam ediyor. Ondan sonra da bizim için başka programlar var. Konuşmacılara dua ediyoruz. Kimisi burada, kimisi efendim ayrıldılar.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 Diliyorum Allah'tan, dünya ve ahiretin her türlü şerlerinden Allah sizi korusun diye dua ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve akadir.